Merhaba Düzlemle karşınızdayız sevgili seyircilerimiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Önemli bir isimle ve özel konularla karşınızda olacağız. Araştırmacı yazar Sayın Hayati İnanç bizlerle birlikte Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ne iyi de geldiniz. E, sizi stüdyolarımızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Eksik olmayın. E, sizi can veren pervanelerle yakından tanıyoruz. Evet. Yazarlığınızla yakından Eksik. tanıyoruz. Hoş sohbetinize yakından tanıyoruz. Konya'mıza da hoş geldiniz aynı zamanda. Hoş Ve, bulduk. Safa e, bulduk. Çok teşekkürler. İsterseniz buradan bir giriş yapalım. Program öncesi de aslında e, kısacık hay değindik hay. ama... Konya'yı nasıl buldunuz? Nasıl buluyorsunuz? Konya denince neler çağrışım yapıyor sevgili hocam? Fırın kebabı. Tirit tirit. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, şaka bir yana. Hazreti Pir'in memleketi. Bir zaman Şahrıza Pehlevi'yi ziyarete gitmiş Türkiye'den bir heyet. Bugünlerde de Türkiye, İran, Rusya malum şu saatlerde hatta bir görüşme içindeler. 70'li yıllardı Hümeyni devrimi henüz gerçekleşmemiş, darbe gerçekleşmemişti. Şah Rıza Pehlevi devlet başkanıydı. Bizden giden heyetin içinde de Ali Nihat Tarlan vardı. Profesör doktor, divan edebiyatında hocaların hocası olarak bilinen, fuzuli divanı şerhiyle tanınan, Efendim Önemli, çok önemli bir hoca. Tabi Farsçası mükemmel. Şah Rıza Pehlevi, karşısında Farsçaya böyle vakıf birini görünce bir nükte yapmak istedi. Biraz böyle dokundurmalı bir esprih kılığında Üstad dedi Ali Nihat Bey'e Ne dersiniz? Celaleddin Rumi sizin mi bizim mi dedi. Öyle kibarca soruluyor ama tabii arka planında şu var. Farsça yazdığı halde nasıl oluyor da sahipleniyorsunuz? Aslında o bizim değil midir? Var. Diplomatik lisan kullanılıyor evet. tabi. Ali Nihat Bey çok pratik, güzel bir cevap verir. Seri an. <gülüyor> Buyurduğunuz gibidir şah cenapları der. Şah şaşırır. Sadece soru sordum der. Ama sorarken dediniz ki celaleddin Rumi. Rumi dediniz efendim. Yani Anadolu'lu. Dediğiniz gibidir dedim. Çok güzel. Yani burası bir defa... Bu da diplomatik bir cevap beğendim. Diplomatik verdi. çok evet. güzel ve doğru bir cevap. Lisan olarak Farsça'nın tercih edilmiş olması o hazretin bizim pirimiz olmasını değiştirmez. Belk'ten gelmişti. Konya'da vatan tuttu. Osmanlı Devleti'nin sonlarına doğru kurulup düzeltiyorum. Kurulmadan önce Selçuklu'nun sonlarına doğru alemi bekaya göçtü. Mevlana ettiğini Rumi Hazretleri. Yahya Kemal Beyatlı'ya 1910-11-12 işte o yıllarda biraz öncesinde hatta Avrupa'da dolaştığı bir dönem vardır şairin. Şöyle bir soru sorarlar. Sizinkiler Viyana'ya kadar nasıl gitti yahu falan? Yani 1910'lu yıllarda Osmanlı Devleti perişan vaziyette can çekişiyor. Biraz da böyle alay etmek istiyorlar tabii aslında. Vatanı göçmekte olan bir aydın böyle bir istihzaya konu olunca elbette canı sıkılır. Ama işte o da bir hazır cevaptır. Nasıl gittiler deyince iki sebebi var. Pilav yiyerek ve mesnevi okuyarak dedi. <gülüyor> Biz mesnevi üzerine bir medeniyet inşa ettik. Aşağı yukarı bin yıllık. Burası başkentlik yapmıştır. Selçuklu'nun başkentidir. Dersa adet, payitaht en doğru ifadesiyle. Hı -hı. Ve bir şehir velev bir gün payitaht olduysa Kıyamete kadar o heybet üzerinde kalır. Konya'da bunu fark edersiniz. Yani sıradan değildir. Baytahttır. Büyük bir kültür şehridir. Tavrı, tarzı, markası hissedilir her daim. 5 şehir isimli kitabında da Tanpınar'ın yok, evet Tanpınar'ın bahsettiği beş büyük şehirden biridir. Malum İstanbul, Ankara'yı, Bursa'yı, Erzurum'u ve Konya'yı anlatır. Beş şehirde. Konya deyince tabii elbette Hazreti Mevlana geliyor önce hatıra. Sadreddini Konevi Hazretleri, Şemsi Tebrizi Hazretleri buranın sahipleri, buranın büyükleri. Yeraltı zenginliklerimiz, yeraltı dünyasının kahramanları ve istikbal köklerde. Yine Yahya Kemal hatırladık. Der ki en büyük öksüzlük köksüzlüktür. Ve hamdolsun biz köksüz değiliz. Yani Eyvallah. çok sağlam köklerimiz var. Vezir Rükneddin Selçuklu Devleti'nin sonlarına doğru muktedir dişi kesen kılıcı keskin Başbakan, Osmanlı'daki sokulluğu andıran bir karizma sahibi Vezir Rüknettin, Hazreti Mevlana'ya hürmetkardı tabii ki ve onu ziyarete gitti bir defasında. Fakat Hazreti Meşgullüler içeride, oğlu Bahattin Veled karşıladı. Babam Meşguller sizi biraz bekleteceğiz efendim falan diyerek ağırlama merasimi yapıldı. İkramlar falan filan böyle hoş tutmaya çalışıyorlar ama bekledikçe sıkılıyor, sıkıldıkça bekleme uzuyor falan. Artık dikkatini çekiyor Vezir Hüknettin'in. Bu kadar fazla bekletilmek bir maksatla olmalı diye düşünüyor. Kendince şöyle bir hükme varıyor. Herhalde Hz. Mevla'na bize ders veriyor. Beklemenin zor olduğunu bize gösteriyor. Ve demek istiyor ki devlet yönetiyorsun. Dert sahipleri kapına geliyorlar seninle görüşmek için. Beklemek ne kadar zor gör de bak mümkün mertebe bekletme manasında herhalde bir ders veriliyor bize diye düşünüyor. Uzun bekleyiş bitince de Hazret'e bunu doğrudan arz ediyor. Efendim diyor bize ders verdiniz değil mi? <gülüyor> Mahsus beklettiniz, dersimizi alalım istediniz. Öyle anladım diyor. Ne buyurulur diyor. Celaleddin-i Rumi Hazretleri... Buyuruyorlar ki, siz güzel anlamışsınız ama biz sizi o vecihle bekletmedik. Sebep şudur, nasıl beklettik size ben anlatayım. Bir eve bir dilenci gelse, kötü kokulu, rahatsızlık verici, sıkıntılı bir adamsa, kara yüzlü bir adamsa o gelen, ev sahibi ne yapar? Bir an önce baştan savmak için ne istiyorsa hemen verir ve gönderir. Ortalığı berbat etmesin efendim, negatif enerji yaymasın diye. Yok gelen kişi sevilen biri ise güler yüzlü, tatlı dilli, hoş kokulu, çiçek gibi biri ise bahanelerle uzatılır sohbet, bekletilir, börek pişiyor olur, çorba ısınıyor olur, ekmek henüz tandırdan çıkmadı olur, bahanelerle. Daha sonra daha uzun süre kalması sağlanır. Hı hı. İşte biz sizi o vecihle beklettik diyor. Açık bir iltifat. Hoşnut doluyor tabii Vezir Rüknettin. Doğrudan övülmüş yani. Kim sevmez övülmeyi. Ancak sonradan o da anlıyor ki asıl mesaj bu iltifat tamam da asıl mesaj şu. Unutma Rüknettin bu kapının dilencisisin. Devletin en kudretli adamını, iki numarasını veya başındaki adamı o kapının, o gönül sultanının, dergahının dilencisi olarak gösteren hı hı. ve ona haddini bildiren bir anlayış. Nasıl bir derinlik değil mi hocam? Ya, şehrin, devlet e, büyüklüğü bu işte. Eyvallah, çok çok akılda kalacak, kulağa küpe olası bir kısadan ise. Hocam şehrin üzerine siner, o bir şehir evet. eğer başkentse. Onu, onu taşıyor. Mesela Güzel. Edirne böyledir. Evet. Gittiğinizi fark edersiniz. Hı hı hı. Maraş böyledir. Evet. Yani hisseli, Sivas hı hı hı hı hı. böyledir. Neden? E, Payitaht olmuş. Bir devletin merkezi olmuş. Buna göre gelenekler teşekkül eder. Buna göre kılık, kıyafet hı hı. buna göre yaşayış, sosyal ilişki ağı teşekkül eder. Yani şehirlerin ruhu vardır anlayışı tabii, e, galiba tabii. değil mi? Ancak tabii görüş. E, sizin de yani, hı hı. sorarken Hı hı. Gösterdiğiniz teleddütün de açıkça ortaya koyduğu gibi biz bu ruhu e, örseliyoruz. İşte taşıyabiliyor muyuz? Taşımak ya, taşıy adına neler evet. yapılabilire getireceksiniz? İşte konumuz Şehiri o. Şehri ve medeniyet yani. e, algısının ve örgüsünün e, evet. şu an için hali hazırda e, canlı tutulabildiğine e, bu, gani misiniz? Bu dediğim gibi hı hı. istikbal köklerdedir. Evet. Yeraltı ile bağlantıyı sağlam tutmakla alakalı bir meseledir. Buradan gelip geçenleri hatırlamalıdır, onların eserlerini tanımalıdır. Hı hı. Benim iştigal saham klasik edebiyatımız, daha doğrudan bir söyleyişle divan edebiyatımız, daha doğru bir söyleyişle Osmanlı edebiyatı işte onun aynasıdır. O şehirlere bakabildiğimiz ölçüde, anlayabildiğimiz ölçüde, zevkine vardığımız nisbette bu kökleri idrak ederiz, daha iyi idrak ederiz. Burada bir yanlışlık sonucu, bir tesadüfün eseri bulunmadığımızı, hı hı. ilahi iradenin icabı olarak, mesul olarak, ciddi bir yükü yüklenmiş olarak bulunduğumuzun bilinciyle daha bir uyanık olma ihtimali doğar. Edebiyatımızla meşguliyetimin sebebi de odur. Yani ben gencecik, 70-80-50 yıllık falan bir topluluk, bir organizasyon falan, değilim yani burada bin yıldır Hı -hı. bulunuyorum Hı -hı. işte şahitler işte haliseler evet, evet. yani Konya'da 800 yıllık eserler bulmanız mümkündür bu ne demek bunlar sana ait Hı -hı. sen yaptın senin eserlerin ancak problemimiz nedir <gülüyor> dede ile torunun arasında ortak dili epey kaybettik anlaşmakta zorlanıyoruz bu bizi işte mutsuz kılıyor biraz bu bizi Demoralize ediyor hmm. moda değişle. Kendimizden uzaklaşma halidir bu. Bizim kimseye kendimizi anlatmak gibi bir zorunluluğumuz yok ama kendimizi anlatmalıyız. Kendimizi tanımamız açısından bu önemli. Çok eskiden aldık. Yani Osmanlı'nın kuruluşundan da önce göçmüş olan Hazreti Mevlana'dan açtık sözü ama Konya dediğiniz zaman mesela daha dün vefat eden dün denilir. 1993'te vefat eden Konyalı Veysel Öksüz merhumu unutmak hiç olur mu? Kabri burada bulunan Ayaşlı Şakir merhumu unutmak hiç layık olur mu? Ben Ayaşlı Şakir'den bir iki örnek vereyim. Sonra Veysel Öksüz'e de bir iki cümleyle temas etmek isterim. Ayaşlı Şakir merhum ismi gibi Ayaşlı muallim. Çok özel bir insan. Meczup, efendim, hak aşığı ve olağanüstü zenginliğe, derinliğe sahip farklı bir üstad. Şiirde de öyle. Onun bir dört mısrağı geliyor hatırlama Örnek olsun. Mesela Hı. gençlerimiz için yani 1910 vefatı yanlış hatırlamıyorsam belki 11. Diyor ki Ayahçı Şakir, dört mısrağı okuyacağım. Eyleme mağdununa davayı tefevvuk, ilmen sana olan akranını seyret, tavus gibi arayişü renginini görme, bakayine ibrete noksanını seyret. Aradaki kelimeler, tabii tanımadığımız, bugün kullanmadığımız hmm. kelimeler sebebiyle insan bir duraksıyor, o noktada görev bize düşüyor. işte benim işim o, Türkçeden Türkçe'ye tercüme. Hazin bir durumdur bu ve ısrarlı altını çiziyorum. Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapıyoruz. Henüz 50-60 yıl, en çok 100 yıl geçmiş olmasına rağmen. Evet. Işte bir başta sorduğunuz sorunun cevabı da bu. O lisanı kaybedince, o kelime kadrosundan uzaklaşınca tabii ki anlamakta insan zorlanıyor. Bu dört mısırada şöyle dedi Hazret Ayaşlı Şakir Merhum. Sakın kendinden aşağıda olanlara bakıp da övünme. Bir üstünlük iddiasında bulunma. Beraber yola çıktığın ve ilimde seni geçmiş olanlara bak. İbretle bakış böyle olur. Ya ben müdür oldum da o hala sürünüyor falan şeklinde bakmak çok çiğ, yanlış bir bakıştır. Seninle beraber yola çıkan ama bugün ilimde, irfanda, ahlakta senden kat kat ileride olanları gör onlara bak. Bu bir hadisi şerifin şairane izahıdır cenab Peygamber aleyhisselatu vesselam mal, mülk, servet vesaire dünyalık işlerde sizden geride olana maneviyatta önde olana bakın buyuruyorlar. Ölçünün ne olması gerektiği. Tabii. Evet. Şimdi insan bunun tersini yapıyor. Hı hı. Ee, servette ileride olana bakıyor. Ya adamın diyor ne kadar güzel parlak evi var büyük filan arabası var bilmem ne. Sahip olduğu nimete şükretmeyip böyle bir şey içinde, hasaret içinde kalıyor. Mutsuz oluyor falan. Efendim, stres yapıyor. Mutsuz. Hı hı. Yediğinden içine zevk almaz hale geliyor haset sebebiyle. Maneviyat söz konusu olunca da... Ya günahımız var biraz işte falan haramlara dalıyoruz ama hiç olmazsa cinayet işlemedik canım uyuşturucu satmadık diyor geridekine bakıyor. Böylece hem dünyasını hem ahiretini mahvediyor aslında. Doğru. Hazreti Peygamber'le buyuruyor... Baktın ki araban biraz ucuz, biraz rahatsız hani böyle takırtı kur gidiyor. Tamam ama ayakta olan... Herhangi bir arabası o evi bile olmayan sokakta olan insanlar var onlara baksa mutlu olacak şükredecek. Maneviyat söz konusu olunca da ya iyi kötü ibadetlerimizi yapıyoruz falan ama bak evliya Allah dostu var karşımda yani o da insan benim gibiydi o nerelere vardı yazıklar olsun bana diyecek. Manen de hem kendini besleme, besleme imkanı bulacak hem mutlu olacak. Sonraki iki mısrada da tavus gibi rengi renginini görme. Bak ayine ibrete noksanını sayır et diyor. Burada da dediği şu tavus kuşun örnek veriyor. Tavus kuşu çok süslü güzeldir. açılmış halde gördünüz değil mi? Evet. Yani? Ne kadar böyle bir şey Ama her şey güzeldir de o kirli ve pis ayaklarına bakar. Yani çirkin bir ayakları vardır. Herkes ona hayranlıkla bakar. Yanında resim çektirirken. Sesi de çok rahatsız edici. Sesi değil. öyle derler. Evet. Herkes onu hayranlıkla seyrederken o mahcup mahcup kirli ayaklarına bakar. Sen de öyle ol kusuruna bak noksanına bak. Bak haineye ibret ha noksanını seyret diyor. Şimdi kendi medeniyetinizin içinde yetişmiş böyle özel bir şair size bu dersi verirken. Siz mutluluğun formülünü nerede arıyorsunuz Allah aşkına? Kimlere ne danışıyorsunuz? Gelişim dersi veriyor gelmiş de bana Avrupa'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan diyesim var yani. Ya affedersiniz siz ne ara geliştiniz de biz görmedik ya. Hı hı. Yani sömürgeden ibaret bir ahlakınız, devlet ahlakınız var. Karşınızdaki insanı zayıf buldunuz mu bu kanun emersiniz, zalimsiniz. Ne gelişmişliği ne anlatıyorsun sen? Tamam bugün senin lehine dönüyor çarkı felek ama... Bunu başka türlü döndüğü günde oldu, ileride de olacak. Evet. Yani sen giderken biz geliyorduk. Ama bu tabii kendi hı. medeniyetine, kendi değerlerine hakim, sahip. Biraz haberdar olunca gösterilebilecek bir duruştur. Aksi halde kompleks içinde kalıyoruz. Başka örneklere geçmeden diye sorunuz var anladığım kadarıyla. Çok özür diliyorum. Hayır, Veysel Öksüz'ün de... Ha, e tamam, Ayakşı Şakir'den diğer örnekleri e öteleyeyim. Veysel Öksüz, vefat vefatıydı. 1993 ne yaptı? 26 sene. Evet. Oldu. Onun da söyleyecekleri. Oğlu Profesör Doktor İsmail Öksüz halen Selçuk Hı -hı. Üniversitesi'nde hocadır. Güzel sanatlar hat hocasıdır. Tenzip üstadıdır falan. Biraderi diş hekimidir halen Konya'da. Ber hayat cenabı hak hayırlı ömürler versin ikisine de. Onları tanımak kısmet oldu bana. Mer merhum Veysel Öksüz'ü tanıyamadım. O vefat ettiğinde 32 yaşındaymışız biz. Çok az bir eğitimi var yani klasik anlamda. Yani, okula çok az gidiyor. Ortaokul 2'den terk. Pullukçu Veysel Usta. Hı hı. Tarım aletleri yapan bir adam diye görülebilir ama öyle bir irfan sahibi, öyle bir derin şair, o kadar güzel bir insan ki onun mesela iki şiirine temas edebilirim. Biri dört mısıradan ibaret. Hece vezninde Diğeri Aruzlu. Hece'deki şiiri şu. Dikkat çekmek istediğim şiiri. Sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi? İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? Evet. <gülüyor> yani kabire bakıp ürperiyorsun diyor. Halbuki doğuşun müjdesi sen toprağa adeta ekiliyorsun diyor. Ve ekilen bire 700 verir diyor. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi? İnsan da bir tohumdan gelmedi mi meydana? Senin başlangıcın neydi bir hatırla diyor. Batış gibi görünen şey yani ölüm aslında doğuştur diyor. Evet asılsa seza yani yakışır bir. Yani bir yazı basmalı Dört Mısra atla ve değil programı takip eden çok dikkatli seyircilerimiz olabilir. Ben olsam onları yerde öyle yapardım. Geriye çeker bir daha internetten falan. Onu yazardım yani. Sana batış görünür fakat o bir doğuştur. Kabir canı kurtarır benzerse de zindana. Hangi tohum bir yere ekildi de bitmedi. insanda bir tohumdan gelmedi mi meydana. Diğer temas etmek istediğim şiir biraz uzun. Okuyabilir miyim? Çok özür dilerim. Onu ikinci bölümü bırakalım mı hocam? Bölüm bir araya oluyor? gidelim. Ne oluyor şimdi reklam mı olacak? Ee, evet tamam. aynen öyle. Tamam. Hem de bu söylediklerinizi bir e, hazmedelim. demlensin <gülüyor> hazmedelim. E, ağzınıza sahi, sağlık. Olmay. Araya da girmek istemiyorum ama mecburiyetleri biliyorsunuz. Sevgili hocam, evet e, Sayın Hayati İnanc'la söyleşimizi sürdürüyoruz Konya üzerine değerlerimiz üzerine e, ikinci bölümde çok daha farklı bir açılım ve detaylarla e, birlikte olacağız reklam için izin istiyorum. Araştırmacı yazar Sayın Hayati İnanc'la birlikteliğimizi sürdürüyoruz sevgili seyircilerimiz hocam tekrar hoş geldiniz. E, hakikaten e, tam da demlendiği bir zamandayız sohbetin. E, Veysel e, Öksüz merhumdan bahsediyordunuz. Evet. Bu arada e, evet. e, siz söylediğiniz arada Hı -hı. sevgili seyirciler tahsih yapayım. Karatay Üniversitesi'nde artık hocam. Evet Hüseyin, sanatlar bölümünde. Bölümünde evet. Ve maalesef işitmedim şimdi üzülerek haberdar oldum. Birkaç gün önce hanımefendi ahirete uğurlamış. Kendisine başsağlığı diliyorum. merhumeye Cenab-ı Hak'tan mağfiret niyaz ediyorum. Dünya böyle işte bir şekilde gidiyoruz. Kalp kriziyle hastaneye gittim. Doktor bana dedi ki öğlene kadar yaşarsın hayatım et. <gülüyor> yani inşallah ölümü gülerek karşılarız. Cenab-ı Hak bize bunu nasip etsin. Bu hususta dua istirham ederiz bizi dinleyen herkesten. Son gülen iyi güler. Mühim olan odur. Kapı kapı her kapının sonu eğer ölümse. Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Diyen Necip Fazıl merhumu da rahmetle andıktan sonra 25 mısra dedik uzunca bir şiirini okuyacağız dedik. Veysel Öksüz merhumun bu şiiri tahmistir üstadım. Beşleme demek. Yani o da şu demek. Şiirin aslı ikişer mısradan yani beş beyitten ibaret. On mısra beş beyitten ibaret. Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. Görmüş özredifli bir gazel. Hı hı. Baharabat gazeli. Çok nefis bir gazeldir. Veysel Öksüz merhum da her beyte üçer mısra ekledi. Dolayısıyla ikili değil beşli kıtalar haline geldi. Beş kere beş, yirmi beş mısra. Okuyacağım her kıtadaki ilk üç mısra Veysel Öksüz'ün, son iki mısra Yahya Kemal Beyatlı'nındır. Vefat yılları 1958 ve 1993. Buyurun arz ediyorum. Buyurun hocam lütfen. Rengi yakut lemsi ateş gonca femler görmüşüz. Yare eder ağ yar eder çok sanemler görmüşüz. Mest olur yaran özge görmüşüz. Hayli Paylaşıp encümde nefzun camı cemler görmüşüz. Bezmi meydan sonra subh muhteşemler görmüşüz. Seyre dalmış gül görüp Gül şende lal olmuş Hazar besteler nakletti hublar meclisinden rüzgar teşnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuyı bar hüsnü aşk ikliminin feiziyle sermesti bahar rengi bu eksilmeyen bağı iremler görmüşüz binde birdir ta gönülden yar için zareleyen Kendisin inkar eder hep aşkı inkar eyleyen. Ehli dil olmak gerektir meyli dar eyleyen. Meyle hafız neyle Mevlana'yı tezkar eyleyen. Pür terennüm kişveri rumu acemler görmüşüz. Duymuşuz gurbette sessiz canhıraş feryatlar. Çaresizlikten içip berbat olan abadlar. Zahiren şen batınan ah eyleyen naşadlar. Şu şirinler yüzünden dağ delen ferhadlar, Aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz. Gül niyaz eylerse aşık andelip olmaz mülâil, Keşfe esrar eylemek ey dil muhal, Aşkı anlatmazsa öksüz bunca tahmis kılük hal, Zikre layık bahsi ancak zevkdir ömrün kemal, Gerçi talihden nihayetsiz sitemler görmüşüz. Bu bir şaheserdir üstadım. Yani elbette bizim için dediğimiz, başta dediğimiz gibi biraz problemli. Ya Bu kelimeleri unuttuk falan filan izah istiyor. <gülüyor> Tutup da şimdi ben bu 25 mısra izah edecek değilim. Ona çok daha uzun bir süre gerekir ama şu kadarını söyleyeyim. Başımdan sonuna kadar şiirin başından sonuna kadar Yahya Kemal ve ona bağlı olarak ona müvazi olarak Veysel Öksüz merhum ömrü boyunca kara gün görmemiş hep mutlu yaşamış bir kişinin profilini çiziyor. Yani Allah Allah diyorsun yahu çünkü geleneğimiz bize der ki bugün ağladınsa yarın, bugün güldüyse yarın ağlayacaksın Aa, çok güldük yarın ağlayacağız filan deriz. Hı hı. Biz gece neşeliydik, sabah da muhteşem oldu, muhteşem sabahlara uyandık falan. Sanki geleneğe bir itiraz varmış gibi, sanki yeni bir şey söyleniyormuş gibi. Sonuna kadar getiriliyor mesela. mesele, son iki Mısra'da Yahya Kemal şunu söylüyor. Zikre layık bahsi ancak zevk deri ömrün kemal. Gerçi talihden nihayetsiz sistemler görmüşüz. Diyor ki, bir ömrün anmaya değer kısımları, o lezzetle geçen dakikalar, vakitler olduğu için size bir seçim yapıp böyle anlattıksa da aslında anamız ağladı da şikayet etmiyor. <gülüyor> yani ızdırap çekip şikayet etmeme hali. Çok özel bir anlatım biçimi Yahya Kemal Üstad'da ve Veysel Öksüz'de. Bu şiir 5 kıta, okuduğum 5 kıtanın 3. ve 5. kıtalarını Allah selamet versin Hüseyin Öksüz Hocam yazıp Hı hı. Hat, çok nefis hattıyla, tezhibiyle ile, çerçevesiyle harika bir eser biçimde lütfetti. Astım evet. bir Ne güzel. Hatırasıdır. Onu böylece yad ettik kısaca. Hı hı hı. Ve tabi Ayahşı Şakir'den kısaca bahsettik. Bir isme daha sadece ismini alarak geçeyim. Konya Üçler Mezarlığı'nda medfun. 56 veya 57'i o yıllarda vefat etmiş. Refi Cevat Ulu'nay merhumu da anmak isterim meraklıları bu ismi muazzam bir roman yazarı olarak muazzam bir nesir yazarı olarak lütfen hatırda tutsunlar. Refi Cevat Bey harika bir üstatttır. Ee, Hazreti Mevlana soyundandır. Şelebizadedir. 50'li yıllarda, 40'lı ve 50'li yıllarda adından çok söz ettiren muhteşem bir yazar olarak gazetelerde köşe yazıları vardı. Hı hı. Anlattığı küçücük bir anekdot şudur. Bir gün Şeyh Galip 3. Selim'le sohbet esnasında Sultan 3. Selim zaten intisaplı olduğu, çok sevip saydığı Şeyh Galip'e yakınır, dizine uzanır. Böyle bir teselli isteyen yani ortaokul çocuğu gibi. Çok bunaldık der Şeyh'im der. Piriniz Hazreti Mevlana'dan bir keramet nakletseniz de ferahlasak der. Cevabı şu olur. Şeyh Galip merhumun Zatı bizden teselli Umması pirimin kerametinden Başka bir şey değildir <gülüyor> <gülüyor> Böyle insanlara vatan olmuş Bir evet. bir başka Konyalı unutulmamalı evet. Ebül Vefa Hazretleri Hı -hı. Kabri İstanbul'da Vefa semtinde evet. yani çok büyük bir zat. Hı -hı. Sultan Fatih merhumun kapısını çaldı Hı -hı. ve fakat onun ona bir ders vermek için içeri almadı. almadığı. enteresan bir evet. hadise yani Hı -hı. bu. Çok yani canlı. ne oluyor devlet başkanı hem de o şehri <gülüyor> fetheden adam Hı -hı. bir kapıdan Hı -hı. geri çevriliyor ağlıyor. Fakat bakıyorlar bir Vefa Hazretleri de ağlıyor. Niye diye soruyorlar. İkiniz de üzüldünüz. Gelip bu sohbetin tadını alırsa devlet gözünden düşer diyor. Ben ona randevu verdim ayrılık olmayan yerde görüşeceğiz diyor ve o kapıdan dönüp giden sultan. Evet, hocam böylesi bir mirasa sahibiz evet. böylesi bir medeniyetin mensuplarıyız böylesi bir kültürün uzantılarıyız ama bugün gelinen noktada siz de değindiniz ee, bu kopuşu neye bağlıyorsunuz kopmamışız ki konuşuyoruz üstad Şöyle, kopmamışız ki anlatıyoruz ama bugüne baktığımızda yani biraz farklı yani, bir güncellemeyle elbette. karşı karşıyayız ee, ne, nasıl olacak da bu derinliğe sahip bir e, nesli e, ihya ve inşa edeceğiz Valla ben böyle zor soruları sevmem ama madem sordun hmm. sana cevap. Evet. <gülüyor> Büyük soru çünkü makro mesele ama şu kadarını söyleyebilirim. Merhum bir tarihçi dostumu televizyon programına almıştım 2001 senesinde. Ben sunucu biraz da tecrübesiz bir sunucu olarak çok hürmet ettiğim tarihçiye şunu sordum. Dünü anlatır mısın üstad? Geniş sorayım dedim. Geniş geniş anlatsın. 15-20 dakika kadar aralıksız muazzam bir anlatımda bulundu. Endülüs'ten aldı ve 1922 İzmir'e getirdi hikayeyi. Yani aşağı yukarı 8 asır. Nefis bir anlatım. Teşekkür ederiz üstad ama dedim hayat biliyorsunuz 3 gün. Dün, bugün, yarın. Dünü anlattınız tamam. Derslerimizi aldık tamam ama bugün için ne dersiniz dedim. Cevaba bakar mısınız? Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz dedi. Eyvallah. Peki dedim yarına ne diyeceksiniz? Şimdi bana sorduğunuz şey ya. Ne olacak diyorsunuz ya. Ne olacak da kendimize geleceğiz? Şunu dedi bana üstad. İbn Haldun ile aynı görüşteyim, aynı kanaatteyim size onu söyleyeceğim dedi. Bir milletin geçmişi geleceğinin aynasıdır dedi. Su suya benzer dedi. Geçmişinde büyük olan bir millet geleceğinde de büyük olur dedi. Tarihin emri budur, kaderin sevki budur dedi. Bunun baş... Ancak bazen fetret olur dedi. Kafalar karışır, moraller bozulur, insanlar üzülür, darlanır. Ne bileyim komplekse kapılır. Fakat unutulmamalı hiç böyle dönemler yüzyılı geçmez dedi. Bu millet kendine mutlaka bu millet kendine mutlaka gelecek kendisine rağmen dedi lider tabiatındadır dedi yani. Dün ya. yani bulunduğu eskiden bulunduğu o ile gönül bağı kopmamıştır. Saraybosna'ya gidiyorsun bunu görüyorsun azizim. Suriye'ye gidip görüyorsun. Sudan'dan geldim hmm. daha ben 3 ay önce orada görüyorsun. Yani ne ne var orada? Gönül bağı var. Allah Allah gönül bağı var. Ercüment Ekrem Talu yazdığı romanın başında. <gülüyor> Bir cümle okuyayım. <gülüyor> Sen de oğluna diyor 1922'de roman yazmış da. Oğlumu vakkar Ekrem Talu ya Çiğdem Talu'nun babasına yani. Sen doğduğun vakit oğlum, sicilli nüfusunda mukayyet bulunmakla mübahî olduğun bu devleti muazzamanın hudutları, Adriatik denizinden Basra körfezine uzanıyor. Yemen, Trablus'u cezayir Bahri Sefit, haremeyn-i muhteremeyn, kalem revi ye seniyyeye dahil bulunuyordu. Bir cümle okudum. Uzatmayayım işareti verdik Ercüman Tekram Talü gün batarken <gülüyor> meraklı olanlar bulabilirler. Yani öyle bir devletin tebaasısın ki sen diyor oğlum doğduğun zaman diyor Hazreti Peygamber'in kabri saadetini de Kosova'da birinci Murad'ın türbesini de koruyan Türk askerleriydi. Ama ne oldu kafamız karıştı. Biraz rüzgar tersinden esti. Bugünlere geldikse de sonunu da şöyle söyleyeyim. Allah azimi şandır. Yine parlak bir gün doğacağın hava senin. O günleri göreceğine imanım var oğlum diyor. Ercüment Tekram, 17 Ramazan 1338 Aç parantez 1922. Moral bozmak yok. Tarihçi bana o tarihçi bana cevabı şöyle bağladı. Madem böyle bir soru sordun dedi. Sen de bana şimdi sordun ya. Sordun dedi sana bir görev düşüyor. Hayırdır dedim. Vazife düşüyor dedi. Daha 30'lu yaşlardayım ya. Buyurun dedim Üstad. Ben dedi tarihçiyim ve yaşlıyım dedi. Konuştuğum zaman uy uyukluyor gençler dedi. Dinlemezler beni dedi. Kitabı da kimse okumuyor zaten dedi. Ee seni sevdiler dedi. Madem seni sevdiler nedense dedi. Onu da bilmiyorum ya dedi. <gülüyor> yani avukatsın dedi. Bu konudan senin ihtisasın değil ama seni sevdiler bir de estri yapıyor. Nedense bilmiyorum dedi. Onlara hatırlat. Osmanlıca öğrensinler. Öğrensinler çünkü. 30 yıl sonra Osmanlıca bilmezlerse okuma yazma bilmiyor sayılacaklar dedi. 14 yıl sonra havaalanında karşılaştım şimdi merhumdur tarihçi. Bana dediğiniz aklınızda mı dedim? Tabii dedi. 30 yıl dedim 14'ü geçti 16 kaldı dedi. Bakın ondan da 4 geçti yani Önümüzdeki yıllar bu köklü medeniyetin hatırlanacağı, zaruri olarak hatırlanacağı yıllardır. Bugünkü hale bakılmaz. Hayat hmm. akıp gidiyor. Evet. Sorumu makro buldunuz ama çok da güzel bir cevap. Çok yani da makro bir cevap verdiniz aslında. <gülüyor> Muhtevası çok iyi. Kapsayıcı bir cevap verdiniz. E, dolayısıyla e, yerli ve milli üretime çok sık vurgu yapılıyor ya hocam. Evet. Yerli ve milli bir duruş, yerli ve milli bir mevzuata evet. ve müfredata ihtiyacımız var. Elbette. Elbette. Kaynaklar elimizde. Hı -hı. Kütüphaneler ağzına Hı -hı. kadar dolu. Evet. Ya bizim sadece şunu hatırlamamız yeter ya. Hı -hı. Sadece şunu ya. Selçuklu'nun başkentinde bulunuyoruz. Selçuklu Devleti'nin 3. Devlet Başkanı olan Melikşah zamanında Nizamülmülk Devleti'nin başvezirdi. Yani bizdeki Sokollu gibi Nizamülmülk. Derin ilim sahibi bir adamdı. Ve ilim hizmetine fırsat bulamayan İmam-ı Gazali Hazretlerine devleti sponsor yaptı. Nizaniye medreselerini kurdu. Ve onun hayatı boyunca 22 yıl orada görev yaptı İmam Gazali Hazretleri. Vefatına kadar 33'ten 55 yaşına kadar 400 küsur kitap yazdı. Kitaplarından üçü bugün Oxford'da ders kitabıdır. Batı medeniyetinin temelinde yer alan entelektüel sermayenin en az %50'si İmam Gazali'nin eserleri ve ilmi çalışmalarıdır. Ve bunun sponsoru bu işi yapan Selçuklu Türktür sen ben yani. Hı -hı. E biz kendi mirasımızdan haberdar olmayınca rezil oluyoruz. Ben. Ayıp oluyor. İnsanın kendini tanıması lazım. Paha biçilmez bir sandık üzerine, define sandığı üzerine oturup da dilencilik yapanlar gibi geçti birkaç 10 sene yeter artık yani. Ayıp oluyor. Tabii müstifalar lazım kendimize gelen diyor. <gülüyor> Gazali deyince yöneticilere de çok önemli öğütleri Aa, var değil hem mi? Yani nasıl? Hem nasıl. Ee, yani her bir satırını yani, ayrı ayrı değerlendirip uzunca lazım. konuşmak ve dediğiniz gibi okutmak lazım. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yani evet. bu tatlı diliniz güler yüzünüz bu olgun sohbetiniz tabii biz çok istifade ettik. Ders niteliğinde. Sevgili seyircilerimiz de muhtemelen kanaattedir. Siz bundan sonra tabii Türkiye'yi karış karış gezmeye Vallahi devam edeceksiniz. Yarın akşam umarım Her yerde, her evet. gün bir yerdeyiz. Her sabah kalktığımda evet. ben neredeyim, burası neresi, ben kimin falan filan <gülüyor> düşünüyorum. Ama problem mesele değildir. Hı -hı, hı -hı. Yani ömür bir şekilde bitiyor eninde hı -hı. Sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları, hı -hı. ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur ne senin anladığın kadar kaldırımlar. İşte geldik gidiyoruz. Hı -hı. Yani 50 küsur yaştan sonra 60'a merdiven dayadıktan sonra akşamdan sonra gün uzamaz derdi babam. Hı -hı. Öyle yani. Bu büyük bir zat vardı. Ömrü boyunca çok hizmet ettiği halde çok ibadet ettiği halde çok ilerlemiş yaşında daha çok hizmet ettiğini gördüler. Acıdılar efendim çok yaşlandınız istirahat etseniz falan yarış atı son metrelerde hız kesmez dedi. Kabre gidiyoruz ne yavaşlaması ya bastığın kadar basacaksın gidebildiğin kadar gideceksin istirahat kabirde. Hmm. Ne kaldı şimdi şurasında? Yani ecdadıyla orada buluştuğumuzda yüzüne bakabilelim diye yani mesele de o. Benim bütün yapmaya çalıştığım bu rahmetli dedenin sana bir mektubu var yavrum selamı vardı al oku hepsi, hmm. hepsi bu. Bak, yeni bir şey söylemiyorum dedesinin mektubunu kendisine getiriyorum hepsi bu. Böyle büyük bir kültür şehrinde böyle büyük bir maneviyat ikliminde biraz heyecanlandıksa mazur görürsün. Ee, çok çok güzel oldu <gülüyor> heyecanımıza vesile oldunuz farklı bir heyecan Neyse, kattınız. Ben. E, hocam Türkiye deyince şunu aslında biraz e, vurgu yapmaya çalıştım e, e, çalışacağım. Birlikte yaşama kültürüne dair notlarınızı, tavsiyelerinizi de almak isterim. Gördüğünüz tablo manzara nedir? Bir Anadolu fotoğrafı çeker misiniz? 100 yıl kadar önce İstanbul nüfusunun yarısı gayrimüslimdi. Hı hı. Bizde her türlü insan bulunur. Biz imparatorluk bakiyesiyiz kardeşim. Hı hı. Dedim ya 900 küsur yıldır buradayız. bin yıla yaklaşıyor. Hep Neredeyse çok az bir kısmı hariç hep imparatorluktuk. Her cinsten, her milletten, her kültürden insan bu coğrafyada bulunur. E bunun bakiyeleri olur, bunun eserleri olur. Ya dünyanın neresinde? Şimdi ufak tefek bazı problemler sebebiyle böyle abartılı laflar işitiyorum. İyi de olmuyor böyle moral bozucu şeyler. Haci. Ya neymiş efendim gelen işte mültecilerle şey oluyor bu oluyor. Ya kardeşim 150 mülteciyi alayım mı almayayım mı diye eli ayağı dolaştı Avrupa ülkelerinin hepsini. Çok da bir de bunlar havasından geçilmiyor. Alamadılar. 3,5 milyon insan gelmiş sana. Peki Suriye'den geldi, Saraybosna'dan geldi, Bulgaristan'dan geldi, Sudan'dan, Mısır'dan geldi, Türkmenistan'dan, uzaktan, en uzak yerlerden, Uygur'dan geldi. Bu kadar dünyanın her tarafından insanlar sana geliyor. Niye? Babasında da ondan. Babası nasıl oynuyor? Nereye gidecek? Ve ben sana soruyorum azizim, senin de başına bazı sıkıntılar geldi. Daha işte 2016'nın 15 Temmuz'da neler gördük veya ondan 100 yıl önce Çanakkale Boğazı. Bu arada işte bağımsızlık mücadelesi, istiklal mücadelesi biliyorsunuz yani, milli mücadele. Hiçbirimiz düşündük mü başka bir yere gitmeyi? Düşünen oldu mu ecdadımız? Hiç olmadı. Enteresan bir şeydir. Bize geliyorlar, bizden gider. Yok, Çağırsalar da giden olmaz. İşte ona vatan diyorlar azizim. Burada biz öyle bir karar vermişiz ki bin yıl önce. Vatan burası demişiz. Kararımızı vermişiz. Üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarız. Ama vatan burası. İşte böyle sağlam basınca evet. biraz faturası olabilir. Hızdıra bu. Yari güzel olanın gözünü uyku tutmaz. Olacak tabii. Düşmanında olacak. olacak. Haset edenin de olacak. Ama netice itibariyle köklerimiz sağlamdır. Yeter ki biz köklerimizle irtibatı kesmemek üzere kararlılık içinde olalım. Dua ve tevbe edelim tahammül edebilmek, sabredebilmek bir erdem zaten. Elbette ben şimdi şimdi gelenlere nasıl yan bakabilirim? Hı -hı. Ben nereden gelmişim? Hı -hı. Ben benim de ben de geldim bir yerden yani. Hı -hı. Hepimizin hikayesi öyledir aslında. Geldik bir yerlerden geldik Hı -hı. yani burası öyle bir yerdir. Yani Toplanma yeri burası. Aklı, selim, aklı selim olabilmek. Yani e, o zaman şu hikayeyle bitirelim mi hocam? Bir sizin bir hay e, hay. kuş e, hikayeniz, kuşun verdiği bir ders hikayeniz var. Unutmuşum. Buyurun. E, unuttunuz mu? Bir e, kuşu elinde bulunduran bir kişinin e, kuşa, kuşun ona bir dersi var. Beni bırakırsan sana üç nasihatim var. Abi şeklinde. ben de senin gibi duymuşum ama unutmuşum <gülüyor> yani unutmuşum. Ben size onun yerine evet. iki mısra söyleyeyim. Ben. Peki o zaman olur olur. Dört olsun. Yavuz Sultan Selim Merhum. Hali hazır başkent olan Ankara'mızda. Hı hı. Geçmişten başkent olan Konya'mızda. Öteden beri ders alet olan İstanbul'umuzda. Velhasıl şehirlerimizin merkezinde şu dört mısrağı assak ne güzel olur. Herkes görse gece gündüz ışıklı ışıklı. Yavuz Sultan Selim Merhum. Milletimde ihtilafı tefrika endişesi. <gülüyor> köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. ittihadken savti A ödef açarremiz ittihad etmezse millet daldarayler beni. diyor ki rahmetli Sultan Birlikten başka çaremiz yoktur bu millette birliği tesis etmek için çok büyük bedeller ödedim 50 yaşında vefat etti harplerin addesabı yok merci Daık lidaniye mısrı çaldıran falan falan. Bu birlik diyor herhangi bir şekilde diyor Allah göstermesin bozulursa diyor bozulma ihtimali ortaya çıkarsa birbirinize yan gözle bakarsanız kabrimde ızdırap çekerim bana bunu yapmayın diyor. Yavuz merhumun vasiyetidir. Merkeze asacaksın ve bakacaksın yani 50 yaşında ölüp giden daha 1520'de ve bu kadar büyük hizmetlere imza atmış cihan çapında padişah. Fatih'in torunu Yavuz Sultan Selim Merhum bize böyle vasiyet ediyor. Bizim <gülüyor> yani istikbal köklerde kendimize bakmamız <gülüyor> lazım, kendimizi hatırlamamız lazım. Ve hatırlayarak e, e, geleceğe e, emin Bak. adımlarla ilerleyebiliriz değil mi? Kökü hocam? mazide olan atidir e, atidir, evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize Siz, sağlık. Sizleri kırmadınız Allah stüdyolarımızda. Sevgili seyircilerimize önemli notlar aktardınız. Bundan sonraki süreçte yine bir araya gelmeyi İnşallah. ve o güzel sohbetinizin istifade İnşallah. etmeyi temenni ederiz. Size de ekip arkadaşlarınıza da çalışmalarınızda başarılar diliyoruz sevgili hocam. Çok teşekkürler. Eee Hayati İnanç Bey ile birlikteydik. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha hem sizler adına hem ekibim adına. Bundan sonraki süreçte de yine birlikte önemli hadiselere ışık tutmaya, parmak basmaya çalışacağız. Şimdilik virgül koyuyoruz. Düzden devam edecek.